derste işlediğimiz kelime zühtü. Bugün inşallah vera kelimesiyle devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları Yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bizlerin yaratılış gayesi Allah'a kulluk olması hasebiyle yaratılan kulların başıboş bırakılmadığı, hiçbir şeyin boş ve abes yaratılmadığı mesabesinde düşünürsek Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her kul Resullerin öğretmesiyle kendisine gereği gibi yaklaşmayı öğrenecektir. Allah Azze ve Celle kitabında yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz ayetiyle bizlere birçok şey öğretiyor. Bu ayetle aynı zamanda bizlere veranın da ne olduğunu anlatıyor. Allah Azze ve Celle kitabında ey peygamber temiz şeylerden yiyin yararlı işler işleyin doğrusu ben sizin yaptıklarınızı bilirim diyor evet Allah bizleri nefsini arındıran günah kirinden temizleyenlerden eylesin evet kardeşler kişinin İns, kişinin nefsini arındırması zulüm, günah ve vefasızlık hastalığından kurtulması çok çok önemli bir şeydir Allah amellerimizi düzeltsin Allah ahlakımızı güzelleştirsin Allah yapmış olduğumuz ibadetlerle Pislikten bizleri arındırsın. Her türlü her türlü kirden her türlü günahtan bizleri uzak kılsın. Evet kardeşlerim müşriklere baktığımızda onlar ne kendilerini temizler ne nefislerini arındırırlar. Ama Müslümanlar her namazdan önce abdest alarak bir görünen sürekli bir yere dokunan, bakan, yürüyen yerlerini yıkadıkları gibi namazla da iç temizliklerini yaparlar. Allah Azze ve Celle kitabında Resulüne kalk da diyor, kalk elbiseni temizle. Kardeşlerim elbiseyi temizlemek, onu pislikten temizlemek sadece Zahiri manada gelmiyor. Amel ve ahlakın tamamen düzeltilmesi ancak bu şekilde insanın iç ve dış pislikten arınmasıyla gündeme gelir. Ne kadar dışta pislik olsa da o dıştaki insanın elbisesinde bedeninde gözüken pislikler içe sirayet eder ve insanın içini de kirletir. O yüzden Allah Azze ve Celle huzuruna duran kimseye önce dış pisliklerden uzak durması eğer üzerine pislik bulaşmışsa Allah'ın huzuruna durmadan önce onu temizlemesi emredilmiştir. Allah hepimize anlayış versin. Nasıl ki kardeşlerim elbisedeki kiri, pisliği, su gideriyorsa vera da kalpteki kir ve pisliği giderir nasıl elbisedeki kir ve pisliği su temizliyorsa vera da kalpteki kir ve pisliği giderir elbiseyle kalp arasında zahirle batın ilişkisi vardır Arada böyle bir ilişki olduğu için dışa giyilen elbise kişinin kalbini, halini gösterir. Kalp ve elbise karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenirler. Düşünün altın kullanma, ipek elbise giyme, yırtıcı hayvanların derileriyle elbise giyinme veya onların üzerine oturma. Allah'a kulluk, saygı ve korkuya ters düştüğü için bunlar yasaklanmıştır. Bu dıştaki elbisenin kalbe tesiridir. Kalp ve nefsin elbiseye etkisi ise ancak basiret sahibi kimselerin bilebileceği gizli bir iştir. Basiret sahipleri kalbin ve nefsin temizlik ve kirliliğine, parlaklık ve matlılığına bakarak, iyi kul ile günahkar kulun elbisesini, daha onlar elbiseyi üzerlerine giymeden bilebilirler. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, verayı tüm manalarıyla, bakın bir cümlede toplamış kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun iyi müslüman olduğunu gösteren işaretlerdendir. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vera'nın tüm manalarını kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun iyi müslüman olduğunu gösteren işaretlerindendir buyurmuştur. Evet kardeşlerim Allah Resulü ve Vesselam'ın bu sözü kişinin kendisini ilgilendirmeyen bir konuşma, bir bakma, bir dinleme, tutma, yürüme, düşünme veyahut diğer zahiri veya batını bütün hareketleri için almaktadır. Allah hepimize hayır anlayış versin. Allah Resulü ve Vesselam'ın bu sözü verayı en mükemmel bir şekilde ifade etmektedir. Demek ki vera dediğimizde şüpheli olan her şeyi terk etme. Seni ilgilendirmeyen her şeyi terk etme. İhtiyacından fazla olan şeyleri terk etme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyri'ye vera sahibi ol insanların en abidi olursun buyurmuştur. Demek ki vera Allah'ın dışındaki her şeyden sakınmak kardeşlerim. Dilini tutman altın ve gümüşten uzak durmandan daha zor. Baş olma duygusundan vazgeçme altın ve gümüşten vazgeçmekten daha güçtür. Çünkü altın ve gümüş riyaseti elde edebilmek için harcanır da baş olma duygusundan yine vazgeçemez. Allah hepimize hayır versin. Nefsini dizginleyecek şuur ihsan etsin. Kardeşlerim nasıl ki kanaat Allah'ın verdiği şeylere razı olmanın ilk basamağıysa, vera da zühdün ilk basamağıdır. Vera, hiç yorum yapmadan ilim sınırında durmaktır. Veranın iki yönü vardır. Dıştaki ve içteki diye. Dıştaki vera, Sadece Allah için hareket etmen Yaptığın her işi Onun rızası için yapmandır İçteki vera ise Kalbine Allah dışında Hiçbir şeyi sokmamandır Titiz davranıp Küçük şeylerden bile Sakınmayan Büyük bağış ve mükafatlara Ulaşamaz kardeşlerim Vera, şehevi arzu ve isteklerden sıyrılma ve günahları terk etmektir. Evet, kim dünyada veraya dikkat ederse, küçük şeylerden sakınırsa, kıyamet günü de büyük mükafat alır kardeşlerim. Vera, bütün şüpheli şeylerden sıyrılma ve nefsi her an hesaba çekmektir Allah nefsimize uydurmasın nefse hoş gelen her şeyden uzak duranlardan eylesin bizleri. kardeşlerim helal içinde Allah'a isyan bulunmayan helalın en saf ve temizi içinde Allah'ı unutma olmayan şeydir evet Helal içinde Allah'a isyan bulunmayan helalın en saf ve temiziyse o Allah'ın sana helal temiz güzel vermiş olduğu nimetle Allah'ı unutmadığındır. İşte vera böyle bir şeydir. Dinin özüdür, esasıdır. dinin afeti ise aşırı istek ve kanaatsizliktir kardeşlerim zerre miktarı vera tutulan bin nafile oruç ve kılınan bin nafile namazdan daha hayırlıdır kul sakıncası olmayan şeyleri belki bir sakınca olabilir korkusuyla terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz evet Demek ki vera'ya korkudan ya da tazimden dolayı mümkün olduğunca sakınmak gerekir. Yani vera kulun haramlardan şüpheli olan ve zararı dokunmasından korkulan şeylerden mümkün olduğunca sakınmasıdır. Çünkü sakınmak ve korkmak birbirine en yakın manalar. Ancak kardeşlerim sakınmak organlara, Korkmak ise kalbe ait bir iştir. Kul bazen korkusundan dolayı değil de, Kendini saf ve pak hale getirmek, Ve değerini yükseltmek için bir şeyden korunabilir. Bunun tam tersine ahirete, Cennet ve cehenneme inanmayan bir kimsenin, Pislik ve çirkinliklerden korunması, nefsinin bu pislik içine düşmesini istememesi gibi bazı sebeplerden dolayı da olabilir. Saygı ve tazimden dolayı sakınma yani haramlar ve şüpheli şeylerden sakınmaya sevk eden faktör bazen azaba uğrama korkusu bazen de Allah Azze ve Celle'ye tazim ve onun yasaklarını çiğnememeye karşı beslediği saygıdır evet neticede günahtan sakınma ya korkuyla ya tazimle ya da saygı duygusuyla olur evet kardeşlerim Allah hepimizi helal ve harama dikkat edenlerden eylesin Allah korkuyla saygıdan dolayı Allah'ın yasaklarından sakınan şüpheli şeylerden kaçınanlardan eylesin kardeşlerim insanın kendisini ilgilendirmeyen her şeyden uzak durması müslümanlığının en güzelidir bunu yapmayan hastalıklı insandır. Kendi hastalıklarını hiçbir zaman bu insanlar da tespit edemezler. İşte bu kavramlar, bu kelimeler Müslümana her zaman karakter vermeli, ahlak vermelidir. Her Müslüman öğrendiği bu doğru bilgilerle ayağının üzerinde durmalı, ciddi olmalı, ahlaklı olmalıdır. Kendisini ilgilendirmeyen hiçbir sözün, davranışın, hareketin veya bir şahsın üzerinde durmamalı fikir yürütmemeli. Hiç kimse kendisi hakkında konuşmuyor ve kendisi hakkında da fikir yürütmüyordur. İşte vera tevhidin cüzlerinden önemli bir yeri teşkil eder kardeşlerim. Veraya baktığımızda nefsi ve imanı koruyabilme bir de iyilikleri noksansız yapabilmek için kötü ve çirkin şeylerden kaçınmayı gerektirir. Düşünün kardeşlerim kötülükten, çirkin şeylerden kaçınma insana o kadar çok fayda sağlar ki mesela kişinin nefsini korur. Nefsi koruma onu Allah katında melekler mümin kullar ve diğer mahlukat yanında ayıplanmasına sebep olacak veya lekeleyecek şeylerden korur. Çünkü nefsine değer veren onu pisliklerden koruyup himaye eder. Tertemiz eder, yüceltir. En yüksek yere koyar. Allah hepimizi arındırsın, nefsimize hevamıza uydurmasın her türlü koruntudan vesveseden evhamdan uzak tutsun ve böyle ahlaklı insanları da bizden ırak kılsın nefsine değer vermeyen onu küçük görüp aşağılayan kimse ise nefsi kötülük ve pisliklerin aşağılık işlerin içine atar yularını çözüp nefsi başı boş bırakır nefsini azdırıp onu kötülüklerden koruyamaz kötülüklerden sakınmanın sağlayacağı en az fayda nefsi korumaktır Allah hepimize hayır versin kardeşlerim ne yapılırsa yapılsın onu noksansız yapmak gerekir insan bütün zamanını iyi işler yapma ve sevap işlemek için harcarsa kötü işlerle uğraşacak zaman bulamadığı gibi kötü işlerle uğraştığı zaman da elde etmek imkanı olan iyilik ve sevaplar elde edilememiş ve sevap hanesi de eksik kalmış olur öyle insanlar vardır ki artık insanla denir ne denir bilmiyorum hayvanlardan da aşağı oluyor çünkü insan nefsinin hevasının peşine gittiğinde öyle boş kuruntulu kendi evham ve vesveseleriyle uğraşırlar ki iyilik yapmaya iyilikle uğraşmaya fırsat bulamadıkları gibi iyilikleri yapan insanlara da mani olar, olur ve bu sefer kıskançlık haset gibi birçok de içine düşer Allah bizlere hayırlı dostlar hayırlı kardeşler versin Kardeşlerim günahların sevaplara eşit olması ve sevapları yok etmesi sebebiyle meydana gelen noksanı tamamlama kötülükler iyilikleri iptal edip ya tamamen ortadan kaldırır ya da kısmen kısmını eritir. İşte kötü ve çirkin şeylerden sakınma iyilik defterinde noksan kalan yerlerin tamamlanmasını sağlar iyilik yapan sonra da günah işleyen kimsenin durumu neye benzer biliyor musunuz aynen malı olup da borçlanan kimsenin durumu gibidir bu borç adamın elindeki malı çoğaltır ya da azaltır veya tamamen borca batırır adamı iflas ettirir İşte iyilik ve kötülükler de böyledir vera imanı korur kardeşlerim. Çünkü iman itaatlan artar. Günah ve isyanla eksilir. Evet. Allah imanı artıracak amellerle uğraşmayı nasip etsin. Kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta korur eğer tevbe edip Allah'ın kendisini bağışlamasını isterse onun kalbi cilalanır ve bu siyah nokta kaybolur. Yeniden günah işlerse siyah noktalar kalbini sarınca kalbi kapkara oluncaya kadar devam eder. İşte Allah Azze ve Celle'nin onların kazandıkları kalplerini paslandırıp köreltmiştir ayetindeki kalbin pas tutup kararmasından kast edilen mana budur iman kalpte bir nurdur kötülükler ve günahlar bu nuru ya tamamen giderir ya da bu nurun azalmasına sebep olur iyilikler ise kalbin nurunu artırır Allah hepimize hayır versin Allah Azze ve Celle halbi saran pas ve kirlerin sebebi kulun kendi kazancıdır diyor düşünün Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa suresinin 88. ayetinde münafıkları kendi kazandıkları şeyler sebebiyle alt üst ettiğini söylüyor Allah münafıkları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir neden? Allah'ın kullarından aldığı ahde vefa etmeyip onu bozmak da kalbin katılaşmasına sebep oluyor. Evet kardeşlerim sözlerini bozdukları için onlara lanet ettik. Kalplerini katılaştırdık. Onlar sözleri yerlerinden değiştirirler. Kendilerine öğretilenin bir kısmını unuturlar diyor Maide suresinde. Demek ki Allah Azze ve Celle bu ayette ahdi bozma günahının doğurduğu sonuçları hep sonuçların doğmasına sebep olan meseleleri göstererek bildiriyor. Kalp hastalığı, lanet, söz ve kelimelerin yerlerini değiştirme, öğrendiği ilmi unutma. Bak dört tane afet var burada dört tane afet insanın helak olmasına sebep oluyor. Birincisi kalp hastalığı, ikincisi lanet, üçüncüsü söz ve kelimelerin yerlerini değiştirme, dördüncüsü öğrendiği ilmi unutma. Allah hepimizi affetsin kardeşlerim. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin amel edemiyorsak bari amel etmeye çalışanlardan eylesin. Nasıl humma hastalığı insanı güç ve kuvvetten düşürüp zayıflatıyorsa günahlar da tıpkı bu hastalık gibi imanı zayıflatır. Humma hastalığı ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir günah işleyen kimsenin imanı hastalanan kimsenin güç ve kuvveti gibidir bu kuvvet hastalığın şiddetine göre değişir evet nefsi korumamız gerekiyor kardeşlerim iyilikleri tam ve noksansız yapma imanı koruma veraya sevk eden etkenlerden daha yüksektir. Çünkü bu özelliklere sahip olan kim kimsenin anlayışı çok yücedir. Nefsini koruyup temizlemeye, Rabb'ına ulaşmaya, ehil hale getirmeye çalışma her Müslümanın görevi olmalı. Öyleyse kul nefsini Rabb'ı katında ayıplanmasına lekelenmesine sebep olacak ve rabbiyla nefsi arasında perde olacak her şeyden korumalıdır aynı zamanda Allah'a iyilikleriyle yürüdüğü Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı onlarla talep ettiği için yaptığı iyilikleri elde ettiği sevapları da heba edecek etkenlerden Rabb'im bizleri korusun Allah hepimize hayır versin. Onu gereği gibi sevmeyi, onu gereği gibi birlemeyi, onu gereği gibi tanımayı ve onun her an gözetimi altında olduğu şuuruna varan samimi kullardan eylesin bizi. Ve imanı zayıflatacak, kalbin nurunu zayıflatacak her şeyden Rabbim bizleri uzak kılsın. İşte vera, iman üzerinde bu kadar önemli bir meseledir insan nasıl ki birilerinin yanına çıktığında ayıplanmaktan çekiniyorsa kendisine kötü bir söz söylenmesinden çekiniyorsa onunla arasında ülfetin azalmasından çekiniyorsa Allah Azze ve Celle'ye karşı takındığı tavırlara da çok dikkat etmeli çok dikkat etmeli. İnsan, devamlı kendini, mürakebe altında tutmalı, ve sürekli, nefsini kötülükten korumalı, ve takva üzerinde olabilmelidir. Ki, insan, günahlara düşecek, her türlü hareketten sakınırsa, Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşmazsa, bu sefer gafletten kurtulur evet kardeşlerim eğer kişi helala harama dikkat etmez nefsini mürakebe altında tutmaz Allah Azze ve Celle'nin kendisini her yerde görüp gözettiğini düşünmez hissetmez sınırları aşarsa bu sefer berraklık gider ortalık bulanır korku zayıflar ve günahlar mübah hale gelir güzellik ve parlaklık gider kalbin nuru söner Rabbim hepimize hayır versin dikkat eden amellerine dikkat eden arkadaşına dikkat eden bulunduğu hale çok çok dikkat eden samimi kullardan eylesin unutmayalım ki kardeşlerim dünya ahiretin bir tarlasıdır Ebedi hayata karşılık az bir hayatı satmayalım. Ebedi nimetler karşısında geçici nimetlerle nefsimizi heba etmeyelim. Helal haram arasında bir geçiş bölgesi vardır. Bu bölge mübahlardır. Mübahlara çok dikkat etmek gerekir. Mübahları insanın işlemesi o işlediği mübahların yükselme derecesine ters düşmemesine insanın dikkat etmesi gerekir. Demin de verada söylemiş olduğumuz bir cümle var. Helal Allah'ın temiz ve senin için faydalı kıldığı şeydir. Ama bu helal bu temiz Allah'ın sana faydalı kıldığı bu güzel nimet sana Allah'ı unutturmamalıdır. Mübah görülen bir şey seni haktan mani kılmamalıdır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. Bunlar basit sözler değil. Bu havaya, bu düşünceye girmeyen insan, işi gücü dalgı olan, hayatta neden yaşadığının farkına varmayan, kaç yaşında, nereye gittiğinin farkına varmayan, sorumluluk duygusu nedir? Nefsine, ana, baba, müslüman, yakın, eş, dost veya kafirlere karşı haklarının neler olduğunu farkına varmayan insanlar bu kelimeleri anlayamazlar. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Allah iman nurunu hepimizin berrak olanlardan eylesin. İman nurunun sönmesine, zedelenmesine sebep olacak her türlü hareketten Rabbim bizleri beri buyursun. Sınırı aşma gafletinden kurtulmak gerekiyor kardeşlerim sınır helallerle haramların çakıştığı nihai noktalardır helalların sona erdiği nokta onun sınırıdır bu sınırı aşmaya kalkışan günaha girer Allah Azze ve Celle helal sınırlarını aşmayı ve ona yaklaşmayı yasaklamıştır bunlar Allah'ın sınırlarıdır sakın aşmayın demiştir onlara yaklaşmayın demiştir bu ayetlerdeki sınırlar helallerin bittiği nokta. Ve bu yüzden bunları aşmak yasaklanmış. Onlara yaklaşmayın. Bu sınırdan kastedilen de haramların başlangıç noktalarıdır. Onun için bu noktalara yaklaşmak yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle zina etmeyin demiyor. Yaklaşmayın diyor. Bunlar çok çok önemli noktalardır. Size helal kıldığım şeyleri aşmayın, haram kıldığım şeylere de yaklaşmayın. İşte vera, kulu haramlara yaklaşma ve helalları aşmaktan korur. Sınırı aşmaya kalkışmaktan kurtulmaktaki kastedilen manada budur kardeşler. Allah anlayış versin. İlmimizi artırsın. Cehaletten beri buyursun. Vakti hiba etme. Allah'tan başkasına bağlanma. Ömrü orada burada çarçur etme. İman nurunu azalttığı gibi verayda götürür. Kardeşlerim, kişi Neye meylederse Ona ülfet edip Onu düşünmeye başlar Allah onlardan razı olsun Sahabe geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü Öyle bir şey öğret ki Allah beni sevsin Öyle bir şey öğret ki Allah'ın kulları beni sevsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayatı inan, o sahabeye örnek olmasına rağmen, onun sorduğu soruya binayen, dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin diyor. İşini ahirete göre yönlendiren, hedefini hep ahirete göre yapan bir insan Allah'ı ihmal eder mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bana öyle bir şey öğret ki Allah beni sevsin dediği dünyadan yüz çevirme emriyle bitiyor. Öyle bir şey öğret ki Allah'ın kulları da beni sevsin. Öyleyse onların ellerindekinden yüz çevir diyor. Demek ki insan neye meylederse vaktini ne yapar? Ona sarf eder. Onunla vaktini Geçirir ve ona ülfet eder ve vaktini Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu ömrü sağda solda ne yapmaz çarçur etmez. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şey vardır ki diyor bunu kaybetmeden bunun kıymetini bilmezsiniz diyor. Bu neydi kardeşlerim? boşa geçen zaman ve sağlık diyor değil mi? İnsanoğlu hiç bu iki şeye değer verir mi? Şu Allah Azze ve Celle'nin bir gün içinde bir gününüzü düşünün o günü nasıl bozuk para gibi harcadığınızı şöyle bir düşünün bir uykuyu düşünün bir yemeği düşünün sadece uykuyla yemek yediğiniz saatleri şöyle bir hesaplayın bir de kalktıktan sonra boş konuşmalarınızı Allah aşkına geriye kaç saatiniz kalmış Allah için neler yapmışsınız şöyle bir şöyle bir gözden geçirin işte o zaman veranın ne olduğunu anlarsınız Allah Resulü Ve Vesselam kişi diyor şu dört şeyin hesabını vermedikçe ayaklar mahşerden ayrılmayacak ömrünü nerede geçirdin hazır mıyız bunun sorgusuna gençliğini nerede tükettin hazır mıyız bunun sorgusuna malını nereden kazandın nereye harcadın cimrilik mi yaptın müslüflik mi yaptın evet ilminle ne yaptın öğrendiğini ne yaptın kendine mi sakladın birilerinin yanına gittiğinde küçük düşmekten korkup Allah'ın emrini mi unuttun kınayıcının kınamasını bırakıp insanların kınamasına mı gittin işte vera senin bütün bunları anlamana sebep olur yalnız Allah'a ibadet ettiğin zaman yalnız ona yönelip ondan korktuğun yalnız ondan ümit edip ona boyun eğdiğin ve yalnız ona muhtaç olduğun için Allah seni ihlaslı ve samimi kılar ve vaktinin parçalanmasından korur eğer sen yalnız ona ibadet değil mideni, nefsini uykunu, rahatlığını çocuğunu malının eder olmamasını ev sahibi olayım araba sahibi olayım da haberim bol olsun cennet benim olsun cennet nimetleri benim olsun diye çalışmaz, çabalamazsan işte vaktini hibe eder ondan gereği gibi korkamazsın. Ona gereği gibi yönelemezsin. Ona gereği gibi ümit bağlayamazsın. Ona muhtaç olduğunu anlayamazsın. İhlaslı ve samimi hiç olamazsın. Allah onlardan razı olsun. O sahabeler o sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri her şeyi hayatlarına kusursuz geçirmişlerdir. Kendi nefisleri ihtiyaç içinde oldukları halde, din kardeşlerini kendi nefislerinin üzerine tercih etmişler. Allah onlardan razı olmuştur. Allah hepimize hayır versin. Allah sürekli nefsini murakaba altında tutan, korunan iman berraklığını iman nurunu muhafaza edenlerden eylesin. Çünkü inanan bir insan sürekli berraklığı muhafaza etmeye çalışır. Vera sahibi olan birisi zihnini bulandıran imanını bulandıran, önünü bulandıran her şeyden uzak durur. Düşünün şurada berrak bir su var onu tutmuşsunuz bir taşla bir şeylerle bulandırıyorsunuz içini görmeniz mümkün mü? çok zor çok zor yolda gidiyorsunuz sis kaplamış her şey orada ama önde bir sis var görebilir misiniz? mümkün değil Allah haktan ayırmasın işte o sis o bulanık günahlardır, kirlerdir senin fıtri hasletlerde aşırı gitmendir. Ama sevgide, ama korkuda, ama istemede, ama hasette, ama başka bir şeyde. Allah yalnızca kendisine ibadet edenlerden eylesin. Sadece ona yönelip ondan korkanlardan eylesin bizleri. Ondan ümit edip, ona boyun eğen, Yalnız ona muhtaç olduğunu anlayan ihlaslı samimi kullardan eylesin bizi. Hangi meselede olursa olsun haktan ayrılmama ve nefsinin durumunu düşünerek hakkı murakabeden uzak kalmama veradandır kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında babanız dahi olsa şahitlik istediğinin istenildiğinde hakkı söyleyin demiştir. Münafıklığın alametlerinden dört önemli alametlerinden birisi nedir? Nedir? Nizalaştığında haktan ayrılmaktır. Allah hangi halde olursa olsun haktan ayrılmayan nefsinin durumunu düşünerek hak hakkı mürakabeden bizleri uzak kalmasın. Bunlar çok önemli ve sürekli düşünülmesi gereken ve zihinden çıkarılmaması gereken meselelerdir kardeşlerim. Eğer insan bu durumlara dikkat etmez ister fena olsun ister canını sıkan bir şey olsun ister sıkıntıya sokan bir şey olsun her türlü lezzetten faydalanmak ister sakınmazsa o fenalıklar o nefsinin hoşuna giden her şey ona bir nokta bir sis koyar ve Allah'a giden yolun önünde perde olur bu sefer kul korkuyu unutur yani Allah korkusu arttıkça ne olur? verada da artar. Korkunun azalması, günahların artması demektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirme ve bunda devamlı olma, her türlü, her türlü günahtan sakınma, insana nur verir. Unutmayalım ki Allah korkusu, verayı doğurur. Korku, vera, Allah'tan yardım dileme ve uzun amel beslememe ve meyvasını doğurur. Eğer insan vera sahibi olursa, neye bakarsa baksın, gözünün ona hasretle geri geleceğini anlar. Bu sefer Allah'a kavuşmaya inanma gücü doğar. Hiç gönlünüzden şöyle, kalbinizden Allah'a kavuşmayı ister misiniz? Hiç geçirdiniz mi? Hiç düşündünüz mü bu cümleyi? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kalbinden ömrü boyunca bir kere şehit olmayı arzulamayan nifak üzerine ölür. ölür diyor. Demek ki bazı duyguları kalp tatmalı. Vera da Allah'tan yardım dileme ve uzun emel beslememe meyvasını doğurur. Dünyadan yüz çevirmeyi doğurur. Ve Allah'a kavuşmaya inanma gücünü getirir. Bu da neyi getirir? Allah'ı tanıma, Allah sevgisini, Allah'tan korkmayı ve ondan ümit etmeyi doğurur. Kanatı getirir. Allah'ın verdiğine razı olmaya kadar insanı götürür. Ve bu sefer insanın kalbi Allah'ın zikriyle dolar. Dili Allah'ın şükrüyle devam eder. Bu sefer kadere iman tevekkül meydana gelir. Ve devamlı Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünme okulu ne yapar? Marifet sahibi yapar. Bu da insanın züht vera sahibi olmasına sebep kılar. Ve kişi Allah Azze ve Celle arasına perde olacak her mesele aklına geldikçe tövbe eder Allah sevgisi artar. Allah hepimize hayır versin anlayış versin. Bakın bunların hepsi tevhid ile alakalı meseleler hepsi de kalbin amelidir devamlı Allah Azze ve Celle'nin ismini düşünme onu kalpte meşgul etme insanın sürekli tevbe etmesine sebep kılar rızayı şükrü gündeme getirir ve o kulum, bakın hep kararlı sabırlı ve her hal üzerine vakarlı ve vasat olduğunu görürsünüz bir gün öyle bir gün böyle ve çok rahatlıkla günah işleyen insanlar mesabesinde olduğunu göremezsiniz. Onun düşüncesinde her zaman kesin kararlılık vardır ve verdiği kararları Allah hep doğru çıkarır. Çünkü devamlı Allah'ın kontrol altında bulundurduğu düşünceye sahip olma Allah'ın okula feraset sağlamasına ihlas vermesine sebep olur nefsi öldürme ona boyun eğdirme nefsin arzu ve isteklerini kırma kalbin kuvvetli ve diri olmasını sağlar nefsi tanıyıp ona kızma Allah'tan utanmayı Allah'ın verdiği nimetleri çok kendi yaptığı ibadet ve taatları ise az görmeyi halp ve dilden benlik izini silmeyi gerektirir Allah hepimizi veralı takvalı kılsın kardeşlerim işte basiret sahibi olma hep yakinen imanın neticelerindendir evet Allah bu nurlu yolda ayağa kaymayan her türlü bela ve musibete karşı sabreden bu kıymetli yolun çok kıymetli olduğunu bilen samimi kullardan eylesin bizler. İnsan gittiği yolun ne kadar mübarek ne kadar kıymetli olduğunu anlar bilirse o yolun kıymetini o yolun güzelliğini tadarsa onu kaybetmekten korkar insanların gittiği yolları tanıyan o yollardaki bela ve afetleri bilen kimseler her zaman sakınan insanlardır onun için İslam'ın temel taşları vardır işaretleri vardır bunlardan bir tanesi de veradır ben sözü uzatıp konunun dağılmasını istemiyorum. Bu anlatılanlar inşallah fayda verir. Allah anlamayı, yaşamayı kendisine çeki düzen vermeyi nasip etsin hepimize. Anlattığımız doğrularla yaşamayı ve nesillere aktarmayı nasip etsin. Subhanake Allahümme ve behamdike. Eşhüden la ilahe illa ente Estağfuraka ve tuğbileyim Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah hepinizden razı olsun Haftaya inşallah cumartesi yine saat 9.30'da İlgilenme ve kopmayla alakalı Allah Azze ve Celle'nin Göndermiş olduğu davete kulak vermeyle alakalı kelimelerle devam edeceğiz. Velhamdülillah herhabbilalemin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.